Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Doğu dolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma Projesi çerçevesinde ormanlar ve çeşitli alanlara yaz ve kış yerleştirilen foto kapanıyla video kapanlar sayesinde izlenen yaban hayvanlarının doğal yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor. Dünyanın tek göç eden boz ayılarının bulunduğu 2700 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık Kurt, Vaşak, Karaca gibi birçok yaban hayvanını da ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların korunarak popülasyonlarının arttırılması amacıyla Sarıçam ormanlarıyla kaplı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Kuzey Doğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi işbirliğinde Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma Projesi yürütülüyor. Projeyle kamış Ormanları başta olmak üzere çeşitli alanlara foto kapan ya da video kapan yerleştiriyor. Araştırmacılar bu sayede yabani hayvanların sayısı ve yaşamına ilişkin önemli veriler elde ediliyor. Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağın Şekercioğlu, proje kapsamında yerleştirilen foto kapan ve video kapanlarla, Yaban hayatını izlemeye devam ettiklerini söyledi. Bir başka haberde Kuzey Doğa Derneği Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan Latin Amerika kökenli su maymunları yani koypuların adaptasyon sağlıkları bölgede doğal hayatın bir parçası haline gelerek yaşamlarını sürdürdüğünü bildiriyor. Tabi Ma su maymunu dense de bunlar maymun değil. 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan milli parktaki sulak alanlar birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki sulak alanlarda sıkça rastlanan bu su maymunları yani koypuların kürk üretimi için Latin Amerika'dan getirildikleri çiftliklerden kaçarak burada kendilerine yaşam kurdukları düşünülüyor. Dünya Bankası petrol ve gaz çıkarma çalışmalarına doğrudan fon sağlamayacağı tahdülünde bulunmuştu ancak Guyana, Güney Amerika'daki fosil yakıt çıkarma işlemlerine verdiği 55 milyon dolarlık bir destek var. Yoksul ülkelerin kalkıma çalışmalarına kredi ve hibe sağlayan Dünya Bankası, petrol pazarlaması da dahil olmak üzere Guyana'lı petrol ve gaz yetkililerinin eğitimi için 20 milyon dolar ödeme yapacak. Ayrıca yeni petrol sahalarından gelmesi beklenen milyarlarca dolarlık petrol parası ile Guyana'daki bankacılık ve sigorta sektörlerini yenilemek için 35 milyon dolar daha verecek. Dünya Bankası 2017 yılında 2019 yılından sonra petrol ve doğalgaz çalışmalarına finansman sağlamayacağı taahhütünde bulunmuştu. Ardından çevre grupları da bunu takdir etmişti. Ancak Dünya Bankası'nın projelerini takip eden Almanya merkezli Sivil Toplum Kuruluşu Urgevalt'e'nin danışmanı Mike Meinhardt, Dünya Bankası'nın Guyana'daki petrol çalışmalarına kamu yardımı yapması, Guyana'nın iklim değişikliği önceliklerine ve bankanın Paris anlaşmasını desteklemesine apacık bir tezatlık oluşturuyor, dedi. Dünya Bankası'nın kendi uyarısına dikkate almaması beni şaşırttı, diyor. Guyana'daki petrol çalışmalarını sorgulayan uluslararası avukat Melinda Yanki ise, Dünya Bankası'nın neden daha ucuz olan yenilenebilir enerjiye finansman sağlanamadığını sorguluyor. Yanki, Dünya Bankası Guyana'yı korkunç bir kalkınma yoluna sokuyor diye konuştu. Guyana Başkanı David Granger, Guyana'daki petrol üretimini eleştirmesi üzerine petrol önemli bir sorun haline gelmişti. Bilim insanları kuş seslerinin nesli tükenmekte olan kuşlar üzerindeki çalışmalarda kullanılabileceğini düşünüyor. Kuş sesleri risk altındaki türlerin araştırılmasında önemli bilgiler sunabilir. Webcanon'un aktardığına göre kuş seslerinin melodileri kuşların üreme mevsimine göre değişiklik gösteriyor. Alberta Üniversitesi'nden araştırmacılar Kuşların seslerini analiz ederek üreme durumlarını tahmin edebileceklerini gördüler. Ocak ayında Ekosfer dergisinde yapılan bir çalışma ile elde edilen sonuçları gösteren bir makale yayınlandı. Yayınlanan makalede risk altındaki kuş türlerinin korunması konusunda yardımcı olabilecek bir yol olarak kuş seslerinin analizi gösterildi. Makalenin başyazarı olan yaban hayatı biyoloğu Emily Apa Mills kuş yuvalarını izleyerek Kuşların üreme durumlarının belirlenmesinin çok zor ve maniyetli olduğunu söylüyor. Miles sadece bir kuşu dinleyip durumla belirleyebilirsek bu bilgiyi alıp bütün bir alanı genişletebilir ve üreme başarılı olan birçok kuşun bulunduğu habitatlara bakabiliriz dedi. Araştırmacılar bu yöntemin kuşların üreme durumunu tespit etmek için kullanılabileceği gibi kuşların üremediği habitatların da tespit edilmesinde kullanılabileceğini belirtiyor. Bu yöntemle ortaya çıkarılacak bilgiler birirli kuş türlerinin nüfuslarının neden azaldığını ve nasıl korunabileceğini gösterebilir, diyor araştırmacılar. İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve eski kurşun döküm fabrikasının radyoaktif atıkları toprağa gömdüğü ve bertaraf etmediği, söz konusu radyoaktif atıkların suya karıştığı ve halk sağlığına zarar verdiği tespit edilmişti. Fabrika sahiplerine 2007 yılında, 321 bin TL ceza verildi. İtiraza rağmen karar kesinleşti. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2013 yılında atıkların hala temizlenmediğini belirleyince bu sefer de 5 milyon 79 bin 900 liralık idari para cezası verdi. Şirketin cezanın oransız olduğunu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. İtirazı inceleyen Anayasa Mahkemesi para cezasının orantılı olduğuna hükmetti. Kararla birlikte 5 milyon 79 bin 900 liralık para cezası kesinleşti. İzmir'de 13 yıl önce ortaya çıkan tehlikeli atık ve radyoaktif maddeleri inceleyen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu eski kurşun döküm fabrikasının 70 dönümlük bahçesinde 100 bin ton nükleer atık tespit etmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektiriyoruz Esen kalın gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar özesmi